Économie écologique. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta stüdyoda ben, Pelin Cengiz ve Mahir Ilgaz birlikteyiz. Ee, ve bir de konuğumuz var. Ee, Adalet Arayan İşçi Aileleri Destek Kurumu'ndan Eylem Can e, bugün e, konuğumuz oldu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, şimdi dün 13 Mayıs e, Soma'nın, Soma'da kaybettiğimiz 301 maden işçisinin e, ölüm yıldönümüydü. Onları iş cinayetine kurban vermemizin yıldönümüydü. Tabii e, Türkiye'de iş cinayetleri ne Soma ile başladı ne de Somayla e, bitiyor. Soma'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken bile başka madenlerde, e, başka bir işçileri kaybettik yine belki bir takım çalışma şartlarının yeterince güvenli olamamasından iş güvenliğinin yeterince sağlanamamasından veya başka bir takım sebeplerden işçileri neredeyse günde 5 ila 8 işçiyi Türkiye'de kaybediyoruz geçen yılın Rakamları 2014'te en az 1886 işçi çalışırken, işinin başındayken e, hayatını kaybetti. Tabii bunları böyle rakam olarak söylemek belki e, ne kadar doğru ama işin vahametini göstermesi açısından da bu rakamları telaffuz etmemiz gerekiyor. Ama e, bu kaybettiğimiz her bir insan e, bir annesi babası vardı, bir eşi vardı, çocukları vardı, e, kardeşleri vardı. Ee, pek çok şey e, ifade ediyordu pek çok insan için Ama e, Türkiye'yi artık neredeyse bir işçi mezarlığına e, döndürmüş vaziyetteyiz Ve bununla ilgili e, yeterince e, tedbir alamıyoruz ki e, Yapılması gerekenleri uygulanması gerekenleri yeterince uygulayamıyoruz ki Hala daha e, iş cinayetlerini e, konuşma noktasındayız Şimdi adalet arayan e, işçi aileleri 2008'den bu yana e, çeşitli iş kazalarında, iş cinayetlerinde yakınlarını kaybetmiş ailelerin e, oluşturduğu bir e, grup. E, bu gruba bir takım e, hukukçular, bir takım e, gönüllü insanlar, farklı meslek gruplarından e, destek veriyorlar. E, i̇sterseniz bu adalet arayan işçi ailelerinin Nasıl kuruldu nasıl bir araya geldi bu destek grubu biraz isterseniz onunla başlayalım ve neler yapıyorsunuz ne gibi destekler sağlıyorsunuz bu ailelere onları konuşarak başlayalım. 2008 yılında Davut Paşa'da emek iş anında kaçak bir maytep patölesinde patlama meydana geldi ve burada 20 işçi işverende dahil 21 kişi hayatını kaybetti. Burada e, bu iş olduktan sonra ortalık bir mahşer alanına döndü. Herkes oraya gitti. Ancak e, hepimizin bildiği gibi üç gün sonra unutuldu. E, aileleri taziye ziyaretine gittik biz. Cenazelerine katıldık ve onlarla konuşmaya başladık. Davut Paşa'lı ailelerle bu konuşmalar sonucunda aileler birlikte tutum almaya, birlikte davranmaya ve adalet mücadelesi sürdürmeye karar verdiler. 2008'de bu şekilde Davut Paşa ile başladı. E, ceza davası açılabilmesi için iki buçuk yıl mücadele ettiler. Taksim tramvay durağında 35 hafta nöbet tuttular. 35 haftanın sonunda ceza davası açıldığı için bıraktılar. Yani ceza davasını açtırmak için bile uğraşmak Hı -hı. zorunda kaldılar. Tabii e, Davut Paşa'lı aileler kendilerine söz verilen her platformda başka canlar yanmasın diye söz alıp insanları uyarmaya çalıştılar. Israrla mücadelelerinin başından itibaren iş kazası değil cinayet dediler. Ve bu kavramın Türkiye'de yerleşmesinde çok büyük emekleri var. Daha sonra Ostiye vedik patlaması oldu ve aileler e, acı kardeşliğiyle Ostiye Vedic'e gittiler. Oradaki aileleri ziyaret ettiler ve kendi deneyimlerini e, adalet sürecinin nasıl işlemediğini anlattılar ve birlikte davranmazlarsa e, yakınlarının adalet mücadelesinin kesinlikle yürümeyeceğini anlattılar. Ve o stüme aileler de bu şekilde yan yana geldiler. Hı hı. Daha sonra olan her e, iş cinayetinde güçleri yettikçe... ...şehir şehir dolaşarak kendi mücadelelerini anlattılar. Ve maalesef 10 e, dava, on aile artık e, yani isimleri zaten kendiliğinden doğdu. Adalet arayan işçi aileleri olarak yan yana gelmesi. Acı kardeşliği üzerinden ve başka canlar yanmasın diye... ...ceza davalarını takip ederek... Herayın ilk pazar günü Gal Saray Meydanında 13'te vicdan ve adalet nöbeti tutarak kamuoyunda bir duyarlılık oluşturmaya, dediğim gibi başka canlıların ölmemesi için uğraşmaya devam ediyorlar. Hı hı. Ee, birkaç tanesinden bahsettiniz ama diğer on davanın içinde e, neler var? Daha çok inşaat e, projeleri ve maden e, kazalarında kaybettiğimiz herhalde e, işçilerin aileleri e, daha çok, onların e, davaları. Maalesef. Zaten bu istatistiki bilgilere baktığımız zaman da 2012'den beri yaptığımız e, almanaklarda şunu gördük. Türkiye'de en çok insanlar inşaatta, madende ve tarımda hayatını Hı -hı. kaybediyor. Böyle bir gerçeklik var. E, topluca hayatlarını kaybediyorlar. E, bu nedenle aslında bizim davalarımızda e, bize ulaşan ya da bizim ulaşabildiğimiz ailelerle birlikte sürdürdüğümüz davalarda böyle oluyor. E, Marmara Park AVM'de... E, On bir işçi yanarak çadırlar reva görüldüğü için yanarak hayatını kaybetmişti. <Gülüyor> Marmara Park AVM davasını takip ediyoruz <Gülüyor> Esenyurtlu ailelerle birlikte. Van Bayram Otel'de ikinci Van depreminden sonra AFAD yetkililerinin bu binalarda kalınabilir dediği için insanlar buna güvenerek binalarda kaldıklarında hayatını kaybeden insanların davasını takip ediyoruz ki orada e, gazeteci arkadaşlarımız da vardı. Yani evet. haber geçerken. E, Van'daki durumu anlatırken işlerinin başındayken hayatını kaybetmişlerdi. Onun davasına devam ediyoruz. Kozu'da maden e, işçileri, sekiz işçi hayatını kaybetmişti. O var. Keza Soma. E, Soma zaten hepimizin içinin yangını e, bir duyarlılık oluşturulacağını umut ediyoruz. Umarız başka Somalar olmaz diyoruz. E, ve e, aslında iş cinayetlerini hepimizin nasıl kapsadığını bir örneği de Soma'dır. E, sekiz yıldır İç cinayetinde hayatını kaybedenlere destek veren 30'a yakın e, gönüllü hukukçumuz var. Onlardan biri olan Berin Demir, Soma Bergamalı'dır ve Soma'da iki yeğenini kaybetti. Bu nedenle o davanın da müdahileyiz. E, bu şekilde yani aslında hiçbirimiz dışında değiliz. Her an hepimizin başına gelebilecek e, bir durum. Aynı zamanda basında e, medyada görünür olmaya başladıkça insanlar da gelip bizi bulmaya başlıyorlar. Hmm. Örneğin bunun son örneği. 41. Vicdan ve Adalet nöbetimizde e, kendilerine söz vermiştik. 14 Kasım 2013'te Ardağan Hanak'ta BOTAŞ çalışanı Hakan Kuruçaylı ile İbrahim Uzun hayatını kaybetmişti. E, toprağı alıp kazı yapılırken yanlış yere koymaları nedeniyle toprak altında kaldılar ve e, aileleri gelip bu durumu anlattı. Çünkü e, bir buçuk yıldır mücadele ediyorlar ve e, BOTAŞ yetkilileri... Scar firmasının herhangi bir yetkilisi yargılanmıyor. Yakın zamanda işe başlamış BOTAŞ'ın çalışanı bir makine mühendisi yargılanıyor davada. Yani insanlar da bizi bulmaya başladı. Yani biz vicdan ve adalet nöbetini tuttuğumuz alanda aslında orası bir forum ve derdi olan iş kazasını e, yakalanmış olan ya da meslek hastası olan hı hı. iş cinayeti bilgisi olan herkesi davet ediyoruz. Çünkü bunları ne kadar dillendirirsek o kadar medyada da ...yeri olacak bir baskı unsuru haline evet. gelecek. Evet. Bir de tabii bu yaptığınız çalışmaların e, kalıcı olması için de... E, ...yeni e, 2014 e, iş cinayetleri almanağa çıktı. E, biraz isterseniz bu Almanak e, nasıl, fikri nasıl doğdu? İnsanlar nerelerde bulabilirler bu Almanak'ı? E, e, tabii şeyde söylemek lazım yani almanan kendisi hani epey kalın. Evet. E, o da biraz durumun göstergesi gibi. Aynen öyle. E, maalesef. Çok doğru. Almanak çalışması aslında e, adalet arayan işçi ailelerinin mücadelesini duyurmak, insanları ceza davasını takip etmeye çağırmak, e, meslek örgütlerini sendikalara ve siyasi partilere görevlerini hatırlatmak amacıyla çıkarttığımız, aslında başlarken kendimizin de bu kapsama geleceğini hayal etmediğimiz, aslında çıkartmak da istemediğimiz bir kitap. Yani biz bu kitabı hı hı. çıkartmaktan utanıyoruz. Evet, zaten girişinde de öyle e, yazmışsınız kitabın ama evet. Keşke olmasa diyoruz ama e, 2012'den beri gördüğümüz manzara. 2012'de en az 878 işçi, 2013'te 1235 işçi, 2014'te 1886 işçi ve 2015'te bugüne kadar neredeyse 500 işçi. Yani defalarca Somalar meydana geliyor evet. ve 3. sayfa haberi. Biz İşçilerin hayatının bu kadar kıymetsiz görülmesine karşı çıkıyoruz. E, bu bizim vicdanımızı yaralıyor. Adalet arayan işçi ailelerin her biri her iş cinayetinde tekrar yaralanıyorlar. Yani onlar bütün acılarını kanıtarak sadece başka canlar yanmasın isteğiyle bu mücadeleyi sürdürürken bu kadar yalnız olmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Bir duyarlılık olması gerektiğini. Yani her insanda vicdan ve adalet olması lazım. Yani bu temelden yola çıkarak. Bu çerçevede bu işçilerin de bir üçüncü sayfa haberi olmadığı, soğuk birer istatistik olmadığı, hepsinin öyküsü olduğu, hepimiz gibi yani ekmeğini çalışmak, çalışarak kazanmak zorunda olan hepimiz gibi bir sabah evlerinden çıktığını ve bir daha geri dönmediklerini vurgulamak istiyoruz. Öyküler ancak dediğim gibi basından ulaşılabilen öyküler. E, İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi de düzenli olarak raporlar yayınlıyor. Hı -hı. Biz o raporları takip ediyoruz. Elimizden geldiğince duyduğumuz, gördüğümüz... Bilgileri alıyoruz ve bunlar maalesef bir gerçek. Yani ulaşılabilenler, ulaşılamayan bir sürü cinayet var. Bunları toparlayıp bir bellek tutmaya istiyoruz. Çünkü bizim belleksizlik diye bir sorunumuz var. Maalesef her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Evet. Her konuda olduğu gibi. Tabii bu e, iş cinayetlerinin yanı sıra e, pek çok iş kazası <gülüyor> meydana geliyor. O kazalarda pek çok insan... Yaralanıyor iş yapamaz hale geliyor yani bir daha çalışamaz hale geliyor aslında onlar da işin başka bir boyutu ve aslında bazı işverenlerin işte hastanelerde bu kayıtları tutmadığı hatta bazen farklı bir takım yollarla yani tamamen kayıt dışı bir şekilde bu tedavilerin yapılıp yani hem işte kendi işletmelerine şirketlerine yaptıkları işe işte tırnak içinde <gülüyor> helal gelmesin, e, halal gelmesin e, diye e, yapıldığını ve aslında bu rakamların bilinen e, yani bir şekilde e, resmiyete dökülmüş gazete haberi olmuş e, o şekilde tutulduğunu aslında bu rakamların bunlardan çok daha fazla olabildiğini mesela tarım işçileri. Demin bahsettiğiniz özellikle mevsimlik tarım işçileri taşımalı sistemle bir yerden bir yere evet. götürülürlerken trafik kazası meydana geliyor. Bunu iş kazasından, iş cinayetinden saymıyor. Yolda evet. giderken, nereye giderken, o işe giderken. Çok kötü koşullarda evet. çoğu zaman zaten o ulaşımda sağlanıyor. O tarım işçilerinin. trafik kazası olarak geçiyor. Bunun Geç evet. gibi aslında toplumsal olarak bu, bu suçlara... E Ortak edildiğimiz birçok başka örnekte var, yani bunu da altını çizmek gerekir. Evet, isterseniz bir ara verelim. Aradan sonra belki hukuki süreçler nasıl işliyor, bilirkişi raporlarıyla ilgili bir takım sıkıntılar var, biraz onlardan bahsederiz. The I don't 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında iş cinayetlerini e, konuşuyoruz. Adalet arayan işçi aileleri destek grubundan Eylem Can e, konuğumuz. E, bu arada çaldığımız e, şarkıyı da Mahir seçti. Mahir anons et istersen neydi e, şarkımız? Devo aslında bilinen bir parçadır da Working and Call Mine'dan farklı bir yorum dinledik Devo grubunda. E, şimdi bu yeni çıktı iş cinayetleri Almanya. Ee, i̇lk yarıda biraz bahsettik ama isterseniz buna sahip olmak isteyenler, e, ilgi duyanlar e, nasıl alabilirler? E, biraz ondan bahsedin. Belki biraz daha da e, içeriğinden de bahsedebiliriz. Neler var içinde? E, kitabımızı Punto Dağıtım dağıtıyor. 15 Mayıs'ta bütün kitapçılarda olacak. Kitap evlerinden ulaşabilir hı hı. isteyenler. E, Alman içeriğinde bu iş raporları dışında... Adalet arayan işçi ailelerin mücadelelerinden kesitler, davalar bilgisi, neler yapıyorlar, bunlara yer veriyoruz. Yani bir aslında bu umutsuz ve kötü tabloyu kıracak bir aydınlık olarak e, bunu koyuyoruz kara raporların arkasına. Aynı zamanda e, çok fazla gündemde olmayan meslek hastalıklarının durumu var. Ilonun e, kendi rakamlarına göre e, akut iş cinayetleri ancak iş cinayetlerinin yüzde Meslek hastalıkları yüzde 86'sını oluşturuyor. Yani e, ne kadar çok meslek hastası mağduru olduğunu varın siz hesap edin. Korkunç bir tablodan bahsediyoruz. Ve e, burada hem meslek hastalıklarıyla ilgilenen e, doktorların sözlerine yer verdik. Tanı koyma teşhisi, teşhis koymak ne kadar zor. Bürokrasinin içinde nasıl kayboluyor. Meslek hastaları nelerle boğuşuyor. Bunları anlatıyoruz. Hem de. Meslek hastalığı mağduru olan işçilere kendi sözlerine yer verdik. Şimdi bizim meslek hastalıkları hayatımıza kod ile beraber girdi. Ancak her sektörde yani bir tek merdiven altı kaçak iş yerlerinde değil, Türkiye'nin en büyük şirketlerinde insanlar çalışırken hastalanıyorlar. Örneğin bunların arasında burada röportajlarını göreceğiniz Toyota işçileri var. Vitra, Vinsa, Şecan ve gittiğimizde sahada biz bu işçilerle görüşürken herkes bizi bırakın, Şuraya bakın diye örneğin demir dökümü söylediler. Hmm. Yani büyük firmalar yüzde yüzü önlenebilir olan bir durumdan bahsediyoruz meslek hastalığında. Gerekli tedbirleri almadığı için işçiler ya hastalar ya çalışamayacak durumdalar ya da meslek hastası olduğunu ispat etmek için meslek hastalıkları hastanelerinde mahkemelerde mücadele vermek durumundalar. Onların sözlerine yer verdik. Evet onların da bir adalet arayış süreci var öte yandan. Kesinlikle. Yani iş kazalarında belki hayatlarını kaybetmediler ama bir daha çalışamaz duruma geldiler. Ve üstelik bunu ispat etmek de Kendilerine onların, düşüyor. Evet, onu, onu mecburiyetinde bırakılıyorlar. Gerçekten yani hepsi birbirinden acı hikayeler ve az önce yine ilk yarıda konuşurken dediğiniz gibi bu davalar esnasında... Bu adalet arayan işçi aileleri acıyı tekrar tekrar yaşıyor diye ve anladığımız kadarıyla da dava süreçleri çok uzun sürüyor ve onlar sürekli bir şeyleri ispat etmek durumunda kalıyorlar Neler yaşanıyor biraz galiba bu bilirkişi raporları çok sorunlu ilerliyor belki biraz o süreçten bahsedebiliriz Bugün biz şu anda bu programdayken Ankara'da o simi vedik davasının 26.sı görülüyor. Savcı müteylasını verecek. Yani 2011'de meydana gelmiş bir iş cinayeti. Aileler 26 duruşmadır oradalar ve yanlarında kimse yok. Aslında bakarsanız bir avuç gönüllü. Evet. Yani hani biz Soma'nın hesabı sorulacak diyoruz ama Soma'nın hesabının sorulması biraz bu adalet sisteminde... Devam ederken davalar o ailelerin yanında olmakla da olur. Hiçbir sendikacı yok, siyasi parti yok, hiçbir emek örgütü yok. Tek başlarına sürüyorlar bunu ve e, sadece gaz yetkilileri yargılanıyor. Çünkü bilirkişi raporları çok korkunç. Ailelerin en büyük dertlerinden birisi kamu, kurulu, kamu görevlilerini yargılatamamak. Çünkü devlet yargılanmalarına izin vermiyor. Evet. Bunun tek evet. istisnası Davut Paşa'da oldu. Hmm. Bu bir ilktir Türkiye'de. Davut Paşa'da belediye ruhsat müdürü ve zabıta müdürü ceza aldı. Şu anda e, dava Danıştay'da ve bu onaylanın, onaylandıktan sonra kesinleşecek. Ve bu insanlar aldıkları cezaya yatacak. Bu birazcık diğer kamu görevlilerinde korkutur. Ama cezalar daha üst sınırdan olsa aslında bu sefer daha e, daha temkinli davranacaklar. Yani işlerini yapacaklar. Peki bir sorum olacak. Davut Paşa'da farkı yaratan neydi? Davut Paşa'da aileler... <gülüyor> ...çok ciddi olarak davalarını takip ettiler. Her davaya çalıştılar. E, avukatları kadar hakimdiler. Ve ısrarlı bir mücadele vardı. Yani hatta ilk e, Davut Paşa davasının mahkemesine gidildiğinde... ...siyasi bir dava da değil... ...niye bu kadar yaygara koparılıyor bile denmiş. E, aileler kendi canlarına sahip çıkıyorlar. Ve e, başka canlar yanmasın diye. Yani o bilinçle davrandıkları için Davut Paşa da bu fark oldu. Ondan sonraki dava süreçlerine de aslında takip edildiği zaman... Sonuç alınabiliyor. Sonuç alınabiliyor yani e, tırnaklarla sökerek alınıyor bu ama alınıyor yani o yüzden aslında hani ailelerin çağrısı hep e, herkesi yanlarında olmaya çağırma, çağırmak üzerine evet. o baskıyı oluşturabilirsek yargılanacaklar. O zaman sivil toplumun çok büyük rol düşüyor burada yani e, sosyal medya üzerinden değil gerçek anlamda e, somut destek vermek üzere evet. örgütlenme e, evet. E, gerekiyor. Evet e, yani dediğiniz gibi sendikalar, emek örgütleri, medya, e, avukatlar belki e, başka bir takım e, meslek örgütleri yine e, aslında bunun takipçisi olmak e, zorunda artık yani durumunda değil e, bir, bir zorunluluk çünkü e, iş cinayetleri arttıkça hukuki anlamda ...adaletsizlik, vicdansızlık gibi süreçler de giderek artmaya ve bunları daha fazla etrafımızda görmeye, duymaya başlıyoruz. Kaldı ki Soma'nın işte davası görülüyor... Ee, sanıyorum 15 Haziran'a mı ertelendi 15 Haziran'a Haziran ertelendi ee, Yani kalkıp Soma Holding'in e, CEO'su e, yargılanırken e, Can Gürkan e, bu e, yaşanan e, kazadan en çok ben mağdur oldum Benim şirketim mağdur oldu gibi Açıklamaları yapma cüretini kendinde bulabiliyor Yani mesela bu Davut Paşa'daki örnek gibi Hem e, kamu görevlilerinin hem işverenin gerçek anlamda yargılandığı ve cezalandırıldığı bir sistem e, bu iyi bir emsal olursa e, daha sonraki süreçlerde belki bu kadar uzamaz ve e, bir nebze olsun adalet bulabilmek e, kolaylaşabilir bu vesileyle. Evet, süremiz de e, daralıyor. E, belki isterseniz e, toparlamak için birkaç söz e, etmek isterseniz ondan sonra da programımızı yavaş yavaş kapatalım. E, biz Sesimizi duyan herkesi her ayın ilk pazarı Galatasaray Meydanı'nda tuttuğumuz, iş cinayetleri için tuttuğumuz vicdan ve adalet nöbetine davet ediyoruz saat 1'de. İş cinayetleri Almanağımız kitapçılarda 15 Mayıs'ta. Lütfen kitabımızı alın ve işçiler hangi koşullarda çalışıyor, hangi koşullarda hayatını kaybediyor ve biz bu kader değil, fıtrat değil, cinayet diyorsak bunu değiştirmek bizim ellerimizde. Bunu nasıl yapabiliriz? Gelin hep beraber kafa yoralım. Bu almanakları çıkartmak istemiyoruz ama... Eğer bir işçinin bile hayatını kurtarabileceksek bir kıymeti vardır. Bu, bu almanakları da gelin birlikte hazırlayalım. Bu olayı ne kadar yayarsak, ne kadar kamuoyu vicdanına mal edersek hepimizin bir gün daha yaşama şansı olur. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji.